1445, numaralı konu, Hazreti Ömer'in Ammar ve İbni Mesud'u küfeye, İmran bin Husayn'ı da Basra'ya göndermesi, evet, Harayz bin El-Mudarib şöyle anlatıyor, ben Hazreti Ömer'in küfelilere göndermiş olduğu bir mektubunu gördüm, onda şöyle diyordu, ey küfeliler, ben sizlere emir olarak Ammar'ı, muallim ve emirin yardımcısı olarak da Abdullah'ı gönderdim, bu ikisi Hazreti Peygamber'in sahabilerinden ve seçkin kimselerdendir, onların sözlerini dinleyiniz ve kendilerine uyunuz. Kendisine ihtiyacım olduğu halde Abdullah'ı göndermek suretiyle sizi kendi nefsime tercih ettim. Ebu'l Esved Eddüeli şöyle anlatıyor, Basra'ya gittiğimde Ebu Nüceyd İmran Bey, Husayn'ın orada olduğunu öğrendim, Hazreti Ömer onu Basralılara fıkıh öğretmesi için göndermişti.